Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, yine bir Biz Siz olmaz programında beraberiz. Bugün belki de sistemden en çok dışlanan topluluklardan biri olan Romanların anayasa ile ilgili taleplerini konuşuyor olacağız. Anayasa Uzlaşma Komisyonuna Romanlar adına talepler sunmuş olan İzmir Roman Derneği'nden Abdullah Çıtırla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Romanlara özel bir anayasal talep hazırlama ihtiyacı nereden doğdu? Taleplerinizin içeriği neydi? Aslında romanlara özel demeyelim ama şimdiye kadar yok sayılan sistemin yok saydığı bir toplumla ilgili kendini ifade etme beklentisi, sistemde toplumda coğrafyada var olduğunu hissettirme beklentisiydi ve eşit vatandaş olma isteğimiz beklentisiydi. Bu da yaşanan tarihsel gelişim sürecinde kanıtlarıyla sistemin içerisinde olmadığımız, efendim neredeyse yok sayıldığımız gerçeğiyle doğru orantılıydı. Doğal olarak kendiliğinden doğdu Eşitlik Eşit vatandaşlık talebinde bulunuyorsunuz Aslında ayrımcılığa uğramış olan birçok toplulukta özellikle eşitlik maddesi özellikle vatandaşlık tanımıyla ilgili taleplerde bulunmuşlar Sizin bu maddelerle ilgili talepleriniz oldu mu özellikle ya da başka talepleriniz nelerdi? Şimdi tabii ki sonucunda eşitliğe bağladık ama sorun başlıklarımızı biliyoruz eğitim başta olmak üzere Yine barınma haklarıyla ilgili kentsel dönüşüme de içine olan e, konular, e, fırsat eşitsizliğinden bu ülkede kaynaklara ulaşamama, e, yine temel hak ve özgürlükler, Efendim söyleyeyim ayrımcılıkla ilgili e, sorunlar e, ve de biz bunları anayasada yer almasını e, ifade ederken gerekli kanun ve yönetmeliklerle e, desteklenmesini. Ve denetlenmesi talebinde bulunduk. Çünkü bildiğiniz üzere anayasada sadece bugünkü anayasanın 10. maddesinde de eşitlik maddesine herkes kanunlar önünde eşittir diyor. Ama ihtiyaca cevap veren uygulamalarda olmadığı için biz kanunlar önünde de eşit olmadığımızı ifade ettik. Bunu da Anayasa Ustaşma Komisyonu heyetine çarpan etkileriyle veya yaşamın içerisindeki uygulamalarıyla anlattığımızda haklısınız cevabı aldık. Buna bir örnek vermek isterim e, izin verirseniz. Tabii. Sanayileşmiş toplumun bir bireyi e, mahkeme önünde ya da kolluk kuvvetlerinin önünde önce ne iş yaptığı soruluyor. Oturduğu semt adrese e, beyan e, soruluyor. Ondan sonra e, uygulayıcının e, kanunun verdiği yetkilerle e, isterse dışarıdan mahkeme öngörebiliyor. Çünkü birkaç milyar lira e, sürdürebilir para kazanan bir sanayileşmiş toplumun bireyiyle ee, günü birlik para kazanan yarın para kazanma kaygısı olan e, kriminal bir e, leke e, toplumsal bir ön yargı, yine kriminal bir mahalle algısıyla e, uygulayıcının bu sefer ben e, ne iş yapıyorsun diyor darı satıyorum yazın çeşmeye gidiyorum kışın burada satıyorum derken ben bir daha önümüzdeki mahkemede bunu karşımda bulamam ön yargısıyla içeri atıyorum. Hmm. Bu yüzde yüz değil ama yani içeride şu anda çok ciddi şey var bu ön yargıdan, uygulayıcıdan koyduğu ön yargıdan şey eşit olmadığımızın delilleri evet. ortada. Yani ön yargı ve ayrımcılık kelimeleri tabii tekrarlanıyor. Ayrımcılıkla ilgili anayasada ne yapılabilir sizce? Şimdi bir sefer pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanabilir. Bu noktada... Ee, pozitif ayrımcılık dediğiniz zaman da vatandaşımızdaki algı e, söyleniyor ama ne anlaşıldığında e, bir ucu açık. E, buna biraz daha olumlu yöntemler e, denilebilir ya da koruyucu tedbirler denilebilir. E, çünkü yine sahneleşmiş bireyle aramız çok açık. Yerden ona iltimas göstermek için koruyucu tedbirler koymak lazım. ve Bu da dünyada e, tanık olunmuş e, etnik gruplar e, bağlamında bir tek romanlar dezavantajlı. E bunu ne bu ülkeyi yönetenler yeterince biliyor, ne de vatandaşta bu konuda e, bizim beklediğimiz algı var. O yüzden bu tür e, programlar e, ihtiyaca cevap veriyor. İnşallah dinleyicileri de e, olumlu yönde etkileriz. Çünkü hem farkındalık yaratmak istiyoruz, hem de farkına varmak istiyoruz biz de toplum olarak. E, takdir ederseniz e, sanayileşmiş toplum, Eğitimin kendisine ne getireceğinin faydasını biliyor. Ve e, çocuğa temelden bir e, yükleme yapıyor. E, bizde de yetişmiş e, rehber veli olmadığı için çocuğu yönlendiremiyor. E, çocuk okula gitsene olur, gitmesene olur kolaycılığıyla ya da e, algı eksikliğinden kaynaklanan zaten dezavantajlımızın kesin e, net tespiti odur. Algı eksikliğinden kaynaklanan bir dezavantajlımız söz konusudur. Bu da Katılımcılığımızı e, eksik bırakıyor. E, hani okula gitsek ne olur gitmesek ne olur babasıyla e, işe gitse 5 kilo hurda fazla taşır annesiyle ev işine gitse üçte geleceğine bir de gelir e, gibi bir yardımcı eleman gibi gözüküyor. Biraz eli avaca geldikten sonra çocuk e, oysa eğitimin hizmete erişmek için ön şart olduğunu farkında olsa o veli e, o çocuğa Çok o yüklemini yapacak. Aslında sizin bahsettiğiniz şeyler belki de hükümetin roman açılım adını verdiği süreçle gidermek istediği sıkıntılardı. Siz şimdi bu o açılım sürecine baktığımızda romanlar için bir değişiklik görebiliyor musunuz? Veya neler değişti? Hükümet konuya iyi niyetli başladı belki ama hazırlıksız başladı. Bu da söylediğinde çok etkilendik. Ve de vatandaşımız biliyorsunuz Zeytinburnu'daki o büyük salona on binlerce e, akım oldu çok görkemliydi gerçekten görkemliydi ama altı e, çok boştu bu e, popülist bir e, yaklaşımla oldu ama Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa romanlardan özür dilendi e, bir varlık tanısı konuldu ve de herkes farkımıza varmaya başladı fakat e, bir politika olarak e, altı için içinde eksik kaldı bugün e, üçüncü yılına e, girdik e, bu açılım sürecinin Bizim baktığımız zaman biraz yaman açılımı olarak zaten sürece katıldı. Ama içi de doldurulmadı. Son geldiğimiz noktada Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ Bey, Roman Açılımı Koordinatör Bakanı, hükümet kuralı bir sene oldu ve romanlardan bir kez bahsetmedi. Bir kez dernekleri toplamadı. Kamuoyunda bir kez açıklama yapmadı. Bu da yaşanan sürecin herhalde tespitidir. Yani Sayın Faruk Çelik, Sayın Koordinatör Vekili Ayıkoyuncu'yu özlediğimizi söyleyebilirim. Çünkü e, diri tutuyorlardı hiç olmazsa sahayı. Tabii bizdeki e, beklenti ortaya koyabilecek talep noktasında yoğun olarak sivil toplumun görevidir bu. E, karar vericilere yani ortaklık yapmak bardağın e, dolu tarafında, boş tarafında da sorgulama konusunda e, sivil toplumun pozisyon alması gerekirken biraz işte e, parti yandaşı dernekler kurtulmaya başladı. Bu da bize zarar veriyor. Arkadaşlarımızın çoğu bunun farkında değil. Hatta buna e mail e veren siyasiler de farkında değil bize nasıl zarar verdiklerini. Ama sayısal anlamda Türkiye'de e ciddi bir yoğunluk içinde olduğumuz ve artık e oy kaygısı yaşatacağımız düşüncelerini e siyasilerde görüyoruz. O yüzden roman açılımının bize bir faydası oldu. E biraz daha konuşulmaya başladık biraz daha güncellenmeye başladık peki sizin içi örgütlülüğünüz nasıl yani romanlar örgütlüler mi Türkiye'de yani bu açılım süreci ona yol açtı mı gayretliler örgütlü olduğumuzu söyleyemeyiz çok gayretliyiz ama daha işte yine o dezavantajlılık tan kaynaklanan biraz ifade yetersizliği var yanında biraz eğitimsizlik var biraz nitelikli nicelikli arkadaşımız yok üniversite mezunumuz çok az Örgütlenmenin ne olduğunu farkında değiliz. Bizim vatandaşımız hala örgüt kelimesinden korkar biliyor musunuz? Dolayısıyla 150-200 aralığında bir derneğimiz var ama hepsinde çok kıymetli fikirleri var. Ama sivil toplum anlamında yüzyıllardır ötekilen bu toplumu biraz daha böyle farkına vardırmak, talep yoğunluğunda karar vericilere, yerel ve genel dinamiklere etki etmek için biraz daha kurumsal kapasiteyle, bilgiyle, Hukuk bilgisiyle efendime söyleyeyim, bu ayrımcılık kavramlarını çok bilmiyor arkadaşlarımız. Hayatı yaşıyorlar ama e, ayrımcılığa uğradığının farkında değil. Aynı şekilde e, sanalleşmiş toplum birbiriyi de ya da e, şey siyasiler bize ayrımcılık yaptığının farkında değil. Burada farkındalık yaratma konusunda da bir boşluk olduğunu hissediyoruz. Şimdi çok küçük bir ara vereceğiz. E, daha sonra bu so güzel sohbete devam edeceğiz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Biz Siz Olmaz devam ediyor. Bugünkü konuğumuz İzmir Roman Derneği'nden Abdullah Cistır. Abdullah Bey ile... Romanların anayasadan yeni anayasadan beklentilerini ve aslında romanlarla ilgili Türkiye gündemindeki son gelişmeleri son sorunları tartışıyoruz. Ben tam bu bağlamda bir şey sormak istiyorum aslında biraz da bu araya gitmeden önce siz de değindiniz. Romanlar özellikle sosyal dışlanma eğitim sağlık barınma gibi temel hakları ulaşımda sıkıntılar yaşıyorlar. Sizce bu sorunların anayasa yoluyla çözümü mümkün mü veya nasıl çözülebilir bu sorunlar? Tek başına yeterli değil ama anayasa bir hakim, amir konumunda bağlayıcı olarak düşünüldüğü için anayasada konulması, tanı konulması çok anlamlı ama gerekli kanun ve yönetmeliklerle bu insanların hizmete ulaşmak için, fırsat eşitliğinden açık arayı kapatmak için gerekli kanun ve yönetmeliklerin eş güdümlü olarak çıkması lazım. Bu anayasa hazırlık sürecinde Ayrımcılıklı Mücadele Kanunu'nun hemen çıkması lazım. Ee, öyle bir soru gelmedi ama benim açıklama ihtiyacım var. Ee, bu ülkede Buyurun. bir Sel selendi e, gerçeği yaşandı. E, farklı yöntemlerle mahallelerimizden kovalanıyoruz resmen. Sulu Kule'de bugün e, farklı yöntemlerle mahalleden e, çıkarılıyoruz. Yine 3-5 gün evvel Çeşme'de de romanların e, istenmediği noktasında e, Kaymakam Bey tarafından 100 sefer kursak kursalar 101. de tekrar yıkacağız diye yaklaşımlar var. Çadırların değil mi? Çeşmedeki evet, romanları. Evet. Geçici işçiliğe gidiyorlar orayı biliyorsunuz. E biz bu ülkenin gerçeğiyiz. Dolayısıyla e, anayasa çok önemli bir süreç. Bugün en çok konuşmamız gereken bir süreç. Hem anayasa bağlamında hem kentsel dönüşümle ilgili bütün sorumlulaştıklarımızda en çok e, konuşmamız gereken bir süreç ama e, dünyada ve Türkiye'deki konjonktürel önceliklerle ilgili kurumların kendi öncelikleriyle doğru orantılı süreç ister istemez geri düşüyor işte biz sizden aracılığıyla bir de ya da kendi girişimciliklerimizde diri tutmaya çalışıyoruz ama tek başına yetmez o kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi ve Gerek. denetlenmesi lazım peki şu andaki anayasa süreci hakkında ne düşünüyorsunuz şu anda nasıl işliyor sizce Vallahi geçen hafta İstanbul Politikalar Merkezi Sayın Fuat Keyman'ın da e, başında bulunduğu bir e, merkez biliyorsunuz. Denge ve denetleme sistemiyle ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmakla ilgili e, çeşitli beleşenlerle, e, farklı e, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Biz de kendi içimizde bunu sorguluyorduk. E, bugün e, gidişen e, gelişen süreçte e, geri besleme yapılmadığını ifade etmek isterim bütün, bütün görüşü alınan sivil toplum örgütleri Bu konudan rahatsızlar Ortak bir görüştür bu Biz de 16 Nisan'da bu görüşü sunduk Ama oradaki algı Sadece dosyaları verdik Efendime söyleyeyim aldık Cebimize koyduk ya da bir rafa mı koydular Ya da affedersiniz yani Bizi gazımızı almak için mi dinlediler e Bu noktada biraz ön yargılarımız oluşmaya başladı çünkü işte şunu şuraya koysak ne olur ya da böyle düşünüyoruz diye geri besleme almak isterdik. Kaldı ki sivil toplum olarak hakkımız ve bilgi edinme yasası dahilinde daha çok hakkımız. Bizle ilgili geleceğimizle ilgili eğer bir madde yazılacaksa işleyen süreci <gülüyor> takip etmek, e, takip etmeyi istiyoruz. Edebilmek için de tabii sürecin şeffaf olması gerekiyor. Yani, orada, da, orada da tabii ki çok şeffaf değiller. E, bunu da sorguluyoruz. Buradan. Anladım. Peki aslında Abdullah Bey sizin bu bahsettiğiniz şeye dönsek tekrar bu kentsel dönüşüm konusuna. Hani bugün sizin bahsettiğiniz gibi Sulu Kule'de yaşanan bir şey var. Burada Açık Radyo'nun hemen yanında tarla başında devam eden bir kentsel dönüşüm süreci var. Hani işte ben Ankara'da yaşadığım için orada Dikmen'de Çinçin bağlarında süren hani benim çocukluğumun geçtiği yerlerde devam eden bir kentsel dönüşüm süreci var. Hatta neredeyse tamamlanmış. Burada mesela romanların çok ağırlıklı olarak göçe zorlandığını yani kent içi ve hatta yurt içiyle. Göçe zorlandığını görüyoruz. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bir çalışma yapıyor musunuz? Bu süreç nasıl işliyor? Şimdi romanlar bir sefer savunma refleksleri ve hakarma bilinci gelişmemiş bir toplum. Başlarına ne geleceklerini bilmiyorlar. Sulu Kule'de yaşananlara rağmen. Ben birçok dernek başkanımıza bakanların kahvaltı toplantılarına otobüs kaldıracağına Sulu otobüs kaldırın diyorum. Oradaki yaşanan süreci, yaşanan travmayı e, e, kentsel dönüşümle ilgili vatandaş bilgilensin diye yönlendirme yapmaya çalışıyoruz ama bu konuda algı tekrar düşük. Şimdi e, TOKİ'nin de Büyükşehir Belediye Kanunu'nda Roman Mahallelerinde e, yerindelilik ilkesi zayıf. E, bu yerindelik ilkesi zayıf olduğu gibi e, ben herkesin, neredeyse herkesin bu konuya mimarlık ve mühendislik açısından yaklaştığını düşünüyorum. Yani insanı merkeze koyan Efendime söyleyeyim tarla başında da bu geçerli, Sulu Kule'de de yapılacak yerlerde de. Bu algı bu. Yani biz yapalım, edelim, oldu bittiye getiriyorlar. İnsanı e, soran, e, efendime söyleyeyim sosyal dönüşümü sağlayan, yoksa kentsel dönüşümün e, aslında bir ayağıdır sosyal dönüşüm. Romanlarla ilgili bunu düşünmediklerini e, izliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Ee, tabii sosyal dönüşüm için e, kaynak ayırmak lazım. Ülkeyi yıkacaklar şimdi her tarafı. Roman mahallelerindeki bu savunma refleksleri yeterli olmadığı için önce roman mahallelerini kolay elde ediyorlar. Sulh Kule sürecinde olduğu gibi e, kolay provoke edildiğini söyleyebilirim. Ee, tabii. Aslında kentsel dönüşüm herkesi etkileyen bir şey sonuçta. Evet. Yani burada farklı e, alanlardan gelen örgütlerle işbirliği yapmak mümkün müdür acaba? Yani böyle bir destek e, şeyi yaratmak. Aslında tabii mümkün. E, fakat e, affetsinler beni bazı şehir planlamacılar odalarını bile ele geçirmeye başladılar. E, şehir planlamacılar odalarında belediye çalışanlarını görüyorsunuz. E, bu da bağımsız e, fikriyatın olmadığı noktasında bir algı uyandırıyor bizde. Bizde farklı STK'larla biraz şahsımla ben fazla iç içeyim. Beni çok çağırlar toplantılara. Kendi birikimlerimizi ciğerden konuştuğumuzu onlarda algıladıkları için nasıl destek verebileceklerini söylüyorlar ama mahallelerimiz bu noktada tapu tahsis belgeleriyle oturan, efendim tapuyla oturan kiracılarla ilgili derneklerimiz bu konuda yeterli çalışmadığını söyleyebilirim. Bir korku var, bir panik var ama bununla ilgili bir farklı sivil toplum örgütlerinden destek alalım. Bu konuda daha dire olalım, iri olalım diye. Bilgilenin diye bir iradede olmadığını Aslında söyleyebilirim. Aslında bu Sulu Kule sürecinde gerçekten bir seferberlik ilan edilmişti. yani Türkiye çapında hani Sulu Kule'ye gitmek, orada mahalleyi savunmakla ilgili. Fakat bunlar da çok yeterli gelmedi. Belki de bu barınma hakkı başlığı altında mı bunları? düşünmek, değerlendirmek yerinde olur. Belki bu alanda çalışan başka örgütlerle beraber. Kesinlikle. Hem evrensel hukuka bakmak lazım hem Avrupa'daki örneklerine bakmak lazım. Bugün yeni kentlik bilinciyle ilgili, yeni şehirleşme anlayışı ile ilgili genel ve yerel dinamiklerin bakış açısıyla vatandaşın bakış açısının örtüşmediğini düşünüyorum. Örneğin sadece bizim merkezimizden baktığımız zaman kültürel ve sosyal dokumuz bozulmasını istiyoruz. Ama bize zorla bir elbise giydirmek istiyorlar. 3-5 katlı yerler yaptıracağız diyorlar. Düğün salonu yapacağız, işte size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya da burada yaşamak istemez misiniz diyorlar. Belki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi yaşamak ister ama e, vatandaşa ne teklif edildiğini vatandaş bilmediği için o sağduyulu soruyu bile provoka olarak, e, provokasyon olarak e, algılıyoruz. Çünkü vatandaş değişmek istemiyor. Bunu da ne genel ne de yerel dinamikler anlamıyor. Ya biz değişmek istemiyoruz, biz yeni izliyor, biz romanız. Böyle bırakın, bizi yeter. Sadece bize yaşam alanı yaratın, bir çalışma alanı yaratın. Ve bizim de bu türlü yaşamımıza da saygı gösterin diyoruz. Ama yeterince anlaşıldığımızı düşünmüyoruz. Peki önümüzdeki dönemde ne gibi çalışmalarınız var? Belki bu çıkardığınız dergiden kısaca bahsetmek evet. istersiniz. Şimdi Türkiye'de ilk defa romanlarla ilgili Romce isminde bir dergi çıkardık. Çok güzel bir kamuoyu oluştu Hala da gayret ediyoruz Birebir sunumlarla Bir sosyal proje olarak görüyoruz Akademik bakış açılarının da olduğu Farklı görüşlerin de olduğu bir yerde olduğu bir dergi Ve de minik bir akademisyen grubu Çok güzel bir şey yaptınız Bu yaşasın Ama tam olarak akademik bir çalışmanın da olduğu Hakem heyetinin de olduğu Uluslararası alanda bir Dergi çıkaralım için yeni araştırmalar Dergisi olsun dediler ee, biz tabii ki defteri kitabı çevirdikçe aslında insanların ilk yıllarına kadar e, dayalı bir e, tarihi dokumentasyonumuz olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladık. Vatandaşımız çoğu bilmiyor. Ben bile çoğunu yeni öğreniyorum. Ee, Uluslararası Akademik Camiada e, sorunlarımızın makalelerimizde yer aldığı bir dergi de hazırlandıyız ayrıca. Size nasıl ulaşabilir peki insanlar bütün bu çalışmalarla ilgili haberdar olmak için? Ee, tabii ki öncelikle... E, ben te, müsaade ederseniz telefon numaramı tabii, vermek elbette. istiyorum. E, 0507 275 89 telefon numara. E, İzmir Zonguldak izrom e, der diye ortalarda tire var. Etatmail.com e, mail adresimiz. E, daha kurumsal kapasitemiz yok tabii ki. Nitelikcilik anlamında birikimli arkadaşımız olmadığı için. Hani kaleci, antrenör, golcü ben e, öyle çıkarıyoruz bu dergiyi. E, ne kadar meşakkatli bir e, süreç olduğunu yaşıyorum şu anda. Ee, ne güzel radyoda kurabilsek şu anda insanlara anlatabilsek, bizim de e, kaynak noktasında sıkıntımız olmasa, yarın televizyon kurabilsek, e, toplumda da e, yerel ve genel dinamiklerde de bu alanda farkındalık yaratsak. Umarız öyle de olur. İnşallah. Ee, vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. teşekkür ederiz. Çok Hoşça kalın. Sağ olun.